Görüyorsunuz ya, koca bir sene geçti. Recep Şaban derken, Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği, Kur'an'ın nüzrül ettiği ay ki, Ramazan geldi, kapılarımıza dayandı, gönüllerimiz nuru iman ile tekrar boyandı. Ne mutlu Ramazan-ı Şerif'in geldiğine sevinen, Ramazan'ın gelmesine ferahlanan kişilere ki, resul Ekrem buyurdu ki, ''Benim ümmetimden her kimse Ramazan'ın gelmesiyle ferhalanırsa Allah onun cesedinin yakmayı cehenneme haram kılar.'' dedi. Bunu evvel de söylemiştik. Recep Şehrullah idi. Şaban da Şehri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'da bizlere verilmiş olan, ümmeti Muhammed'e verilmiş olan bir aydı. Ramazan'ı Cenab-ı Hakk'a inanarak ve onun vereceği tuttuğumuz oruca, vereceği sevaba itibar ederek ve itikal tam ile oruçluca şu müjdeyi peygamberimiz veriyor. Bayram sabahı Ramazan'a hırm edenler analarından doğduğu gibi tertemiz olacaklardır. Yalnız kul hakkı müstesnadır.